Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Tüdyosluğu'nun modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Şu dakikalarda kahvaltılarını yapanlara yepyeni bir tarifte fayrı karşınızda. Çok teşekkür ediyorum ve gecim ne kadar güzel söyledin. Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biridir bunu. E, zaten kaç öğün var ya? 3 öğün var ya zaten 3'ün biri işte yani bu en önemli başlangıç dediğimiz şey her işte olduğu gibi. Artık 3 öğün yok canım ara önler artık, artık tabii yani artık e, 2015 9 10 tane ön yani 2015 itibariyle çok çok sık çok çok az çok evet. çok, çok fazla çok çok sık. Tamam Gire bu saat itibariyle kahvaltıya yakın Evet bu saat kahvaltı kahvaltı, kahvaltı. atlanmayacak öğün. Atlanmayacak kahvaltı da biliyorsunuz bunu Canan hocamız da sıklıkla söyler. Yımırt. Yımırta. Yımırtayı yiyin diyor. yumurta işte faydalıdır diyor. Hem protein hem sizi toksutar diyor. Şöyle diyor. Böyle bir de güzel diyor. tarafı lezzetli de bir şey. Lezzetli olması. E yumurta deyince hep bildiğimiz işte tabık yumurtası. Bazıları bıldırcın yumurtası. E biraz daha iri istersen. Kaz yumurtası olabilir. Kaz yumurtası var. Biraz iri diyorum. İri. İri. İri. iri iri bunlar Karşı diye barandır. Da daha iri yumurta deve, deve kuşu yumurtası. Kuşu, kuşu. kuşu. Bravo. Dudum dudum dudum dudum Evet, biraz daha iri yumurta Daha irisi olsa. ne olacak ya? Daha irisi şöyle Daha iri, iri yumurtası timsah da kıştır arada. Üçü küçük, küçük, küçük onlar. Deve kuşundan, kuşundan küçük mü? Evet. Fil tamam. fil yumurtası olmaz. Timsahı yumurtası olmaz. dinozor ee, yumurtası değil mi çocuklar? Evet, gerçekten de dinozor. Ben hep marketlerden düşünüyorum. Ondan fil dedim. Anladım. Fark ettim onu. Çin'de geçen gün tamir çalışmaları sırasında neyin tamiri? Yo Çin Seddi'nin tamiri mi? Çin Seddi'nin önünden geçen yol tamiri esnasında 43 tane yumurta buldular. A, -a. Valla. Aslında şimdi burada şey diye söylüyoruz iri iri yumurta diyoruz da bunların çapı 13 santim. Göster eline 13 santime gel. Al o kadar da iri. Gerçi iriymiş gene kavun. Senin elin 13 santimi çap diyorum 13 santim. 13 santim göster bana. Göstereyim de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar birisi bana 13 santim net bir şekilde gösterebilir mi? O kadar da iri bir şey değil yani. Benim elim 13 santimden küçük mü büyük mü? Büyük yahu sen gösterdi 20-25 santimlik 20. ellerim, küçük küçük ellerim vardı benim. Valla 13 santim şurada göstermek gibi olmasın. Şöyle bir şey. Yani çok tamam, da iri valir. bir yumurta değil ne yani. Yapıyorsun? E tamam gene kavun kadar. Yani. Benimki iri bir kavun seninki orta al diye bir Kalabalık aileler vardır. için ideal. E, 43 tane dinozor yumurtası buldular. Ne yapalım bunları diye. Jurassic düşündüler. Park yapsınlar. Hemen gömselenmiş geriye. Öyle çünkü tarihi esere girmez mi? yaklaşım farkları. Ben diyorum Jurassic Park, oktay diyor. Ben ülkemizden, ülkemizden şey yapıyorum Ülkemizde ben. Ülkemizde dinozor yumurtası bulunmuyor ben. Ay tarihi eser diye düşündüm ben onu ya. Dinozor yumurtası ne eser. zamandan? Bir de çürümüştür. Çürüme yok canım gayet tarihi güzel. Tarihi eser değil ya. fosil. Beton gibi. <gülüyor> Fosildir doğru. Çincesi fosirdir. Ya da o zaman işte... Eski Çinliler şey yapıyorlardı, ocakta kaynatıyorlardı, o esnada bir şeyler oldu falan oldu. Onu öyle unuttular. Bunlar topalde yumurtalar olarak kaldılar. Bizim şimdi e, kültürümüzde, <gülüyor> efsanelerimizde falan böyle dragon falan canavar gibi bir şey olmamasının sebebi bu topraklarda olmaması herhalde. Yani ben Çin'de dragonlar var ya. Evet. Büyük ihtimalle fosilini buldular. Ondan sonra hayal güçleriyle. Yok? yok gerçekten ya? Yoktur, yani, her yerde şey... yok. Hayır var canım olmaz mı ya? Ol, olmayabilir mi öyle bir şey? Dinozor var mı Anadolu'da? Dinozor, dinozor konusunda değil de. Bence olmalı yani. Başka başka şeyler vardır da her şey canavar dendiği için bence konu kapanıyor. Yani canavar Koyla da gelmiş. canavar diyorlar. Ama şimdi... Niye dragon diyor işte bir şey diyor ya. E... Dinozor diyor. Şey... Hayır adam şeyi bulduktan sonra... Kafasını bulduktan sonra dişini bulduktan sonra onu hayal ederdi biz de şimdi Ya belki görmüşlerdir de canım sen de nereden biliyorsun Nasıl görüyorlar ya 65 milyon yıl var arada. Ya onların söylediği sen bilim insanların söylediğine ne bakıyorsun? Onlara 가서 aya da gidildi. Eski bir cinni söylediğini <gülüyor> daha güvenilir <bu> Yaşlı <gülüyor> adam çekti. E eski Çinli Adam niye yalan söylesin? Bir söylesene ama eski bir Çinli Ne kazancı var doğru. Ne kazancı var abi? Şöyle ikna edeyim seni. Sana yalan borcum var. Doğru. Doğru ben Çinli'ye güvenirim. Var, ben. Şu bir insan diyor ki 65 milyon, 65 milyon yıl önce belki değil belki buradan 300-500 sene önce vardı. Şey yapamadık, sahip çıkamadık. Bugün olmadığını kim söylüyor sana? Gene o güvenmediğimiz bilim insanları. Bilim söylüyor. Ben ona biraz mesafeli duruyorum. Kusura Ben zaten bu kadar büyük sen. bir dünyada dinozor olmadığını inanmıyorum. Ben de. Üstelik de Anadolu gibi bütün medeniyetlerin burada e, gözü oldu bir göz bebeği, Çukurova gibi son derece bereketli toprakları olan Konya Ovası değil mi? Menderes Havzası. Tam dinozor sen dinozor olsan Menderes Havzasında mı yaşarsın? Affedersiniz affedersin, Çin'de mi? Çinle ben miyorsam. dinozor olsam herhalde Karadeniz'den çıkmam yani. Al işte Karadeniz yeşillikler içerisinde. Ben tunduğu... İzmir dinozorum. Bak. İzmir mi? Ay o MTA müzesinde. O kadar bulacaksın İzmir'de? Deniz kenarında. Çeşme. Çeşme'de. Çeşme, Alaçatı. <gülüyor> efir efir. MTA müzesinde böyle bütün Türkiye'nin e, yörelerinin şeyleri var. Hayvanları falan. Ege bölgesi hayvanları kuş. Böyle ufak ufak kuşlar. O bence kadar orada bozuldu bir, ki. Çarpıtma. Orada bir dinozor olsa. E, çarpıtma bence kesin vardı kesim vardı ya bir şekilde oradan taşındılar. bir dinozorlarına da fantis falan diye bir şey derdi İzmir'de. İzmir'de yaşatmazlar seni ya. Ben şu anda iki saattir şeyi düşünüyorum. Yaşatmazlar yani. dediğin yerler anlamadığı. Çeşme'de tabii canım canavar gelmiş falan diye. Yani daha böyle bir şey yere. Git. Niye ben dinozor olsam mesela ufak bir dinozor saat kulesine falan tırmansam hemen çomakla indirseler. Güzel bir film olmaz mıydı King Kong kumusu? Yani ki, film olur da bir sonu Filmli olur. olur. Bunları ayrıca konuşalım. Ayrıca konuşalım. <gülüyor> yemek tarifi veriyorduk. <gülüyor> yani ben burada yemek tarifi mi vereceğim de? Bunları ayrıca konuşalım. <gülüyor> Kahvaltı tarifi. Konu dağılmasın çünkü. Konu dağılmasın. Da Dinozor mı? olsak nerede yaşarız Dinozor konu. olursa sen Karadeniz'de İşiz, yaşarsın. soracağım. Ee, Sadece soracağım. yani benim ya Karadeniz ya acaba Güney'de mi yaşasam diye düşünüyorum. Çünkü Kıbrıs'a da gidip gelmek. E, güzel olabilir. her falan. işte yüzme teknolojileri değil, var mı dinozorların? Uçan bile var ya Oktay. inanmazsın Uçan dinozor bile var. Tabii ki yani bilim insanlarının dediğine göre. Yani. Yüzmesi var mı? Yani yüzeni de var. Kimsak. Uçanı var. Kaçanı var. Hepsisi var. Hepsisi var mı? hayvan var mı diye sormuyorum. Yüzen dinozor, dinozorda yüzme teknolojisi var mı? Diyorlar ya dinozorların yaşayan en yakın akrabası. ben en mi? Timsak yani. mı? Timsak. Birileri buna bu bir... Adamları kahvesine mi gidiyor? Bilim insanları kahvesine mi gidiyor? Oradaki konuşmaları toparlayıp toparlayıp bize satıyor. Tamam peki. Farbi, yani şey. neyse Anadolu bence bir hakikaten dinozor cennetiydi. Bence, bence bu örtbas ediliyor. İşte yok Çin'de çıkmış, yok Kanada'da çıkmış. Hep böyle falanlı filanlı alengirli yerlerde affedersiniz. Dinozorun unuttuğu yerlere. Van Gölü yerlere... canavarı bile bitti ya. Van Gölü Doğru canavarı o, yani. ne güzel Kı kıyamadı kıyamadı, kıyamadı. kahramandı. O bile bitti yani. Neyse buldular bu 43 tane dinozor yumurtasını ne yapacağız diyerek... Ee... Kokar o. Kaç milyon yıllık yumurtalar. Müzecilik. Müze, müzeye koyacaklar. Zaten bakmışlar önce suya bırakmışlar. Çökenler e, yok. Yaramaz. Yarar. Ondan Yaran Taze yani hala sağlıklı yumurtalar. Düzenler Yüzenler sıkıntılı Bunlar gitmeden bir diyerek e, şey yapmışlar. Müzeye kaldırmışlar da. Müzede de zaten 10 bin tane de yumurta orada var. E versinler bize o zaman biraz ya. Valla yani. Dükkanı koysak bir... dinozor yumurtası. Herkes bir selfiesi çekse dinozor yumurtası. Şöyleyeceğim şey yine dinozor yumurtası da şey mi? Neyim? Yenir mi mi? Yenir tabii canım. Çok lezzetli olur hiç ya. Şey oldu Onu çıldır yaparsın. Mı? Bak böyle kaynamış Çok suya. Çok kahve içtim ondan mı acaba diye şimdi? Ben yerim artık Ben yani Hızlıca ya. bir düşünürsün. Sen bir bayağı evet Bayağı hızlı düşünüyorum. Ben düşün. kaba bir tarif vereyim. Kayne bir güzelce bir kaba büyükçe bir kaba çünkü bu yumurtası yapıyorsunuz. Doğru, tamam. Tamam. büyükçe gibi. bir kazana Hı -hı. suyu koyun, kaynatın. İstiyorsanız önce kettle'da kaynatıp koyun boş yere gaz masrafı da olmasın. Ha, öbürü de elektrikte kayn. Önemli değil Onu ama. Onu ayrıca konuşuruz. ayrıca ben de Onu ayrıca konuşuruz. Kaynayan e, şeye, suyu e, bir kaşık vasıtasıyla veya kepçe vasıtasıyla dönderme yapın. Tamam. tamam mı? O artık bir girdap gibi oluştuğu esnada dinozor yumurtasını içine kırın. Sonra o tam kırın piştikten mı? sonra... Kırın mı? Su, sıcak suyun içine kırın. Açın Kırdıktan sonra olsun. onu alıyorsunuz. Piştikten sonra güzel kıvamlı Kevgirle. hale geliyor. Kevgirle alıyorsunuz. Tabağınıza koyuyorsunuz. Birice bir servis tabağına. Ondan sonra üstüne bir kilo süzme yoğurt sarımsaklı üstüne de bir pul biber pul biberli nanesini, tereyağı eritiyorsunuz. Er pul biber koyuyorsunuz. Ondan sonra afiyetle apartmanca, sitece, affedersiniz mahallece oturup doya doya yiyeceğiniz, yedikçe bizi hatırlayacağınız afiyet olsun. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103.1 Radyo Tüdesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Radyolarının başındakilere bir kez daha Günaydın diyoruz. Esprilerimize şakalarımıza, dı dı dı dı dı devam ediyoruz. Her şey espri şaka değil <gülüyor> sevgili. Bir dakika değil, bir dakika. Sevgideyi. Çok özür dilerim çok özür dilerim. Buyurun. Dı dı dı dı dedi ya. Orada devamı yaptın değil mi sen? De de de de de de de de devam devam ediyor. Aha. Anladım tamam. O anlaşılmadıysa dinleyicilerimiz 16 boşlukla 16 yıldır modern sabahlar yapıyoruz. de devam ediyoruz. Biraz değişik olsun diye de de de de devam ediyoruz. Tamam, çok güzel Çok, teşekkür, çok teşekkür ediyorum Egeciğim. Valla ağzına sağlık. Ağzını yirim diyerek. E, ağzın isterseniz... bal yesin diyorum ben de. Şu laflarla da yaptığıma pişman ettiniz. Çok Ağzım teşekkür ederim. bal yesin için. güzel bir laf mı? Ben Söyle bal sevmediğim için. İşte bal Ben seviyorum da bal sevmeyen adama öyle laf demek şey mi? Tamam canım onu işte cevizi balda kavurursun Ağzını şey et yesin yaparsın. de. Ağzını et yesin. Bence Bak, daha en güzel. güzel dileklerden bir tanesi. Tamam. Şimdi Bundan e, sonra dikkat edeceğim. <gülüyor> sabah saatleri güzel haberler verelim tamam. istiyorum. E, geleceğe yönelik umut olacak, bize ışık olacak, e, efendime söyleyeyim örnek olacak değil mi? Örnek olacak her şeyden önemlisi. Rol model olacak. Rol model olacak. E, ağzını et yesin bahsedelim. Hayır. Teşekkür ediyorum Oktay'cığım. Senin de ağzını yirin. Ee, şimdi Bill Gates'ten bahsedeceğiz size bu sabah. Tamam. Bill Gates gerçekten e, 100 yılımıza damgasını vuran, e, 100 yılda demeyeyim de son en azından bir 30-40 yılda damgasını vuran çok önemli bir şahsiyet. Özellikle Steve Jobs'ı kaybettikten sonra. Tekrar yıldızı parladı. Yıldızı parladı. Doğru. Kendisi şu anda 59 yaşında. Geçen haftalarda da bir şey yapıldı kendisiyle, bir röportaj yapıldı. E, o röportajda da Bill Gates'i daha yakından tanıma imkanı bulduk. Bakın insan nasıl yaşıyor o kadar parası var dünyada 16. Ne kadar Geç, serveti belli mi? E, vallahi hesaplayamıyor makineler falan sapıtıyor zaten bilgisayar. Adam gibi bilgisayar yapsa adam gibi Windows yapsa hesaplar. E, yani bilgisayarın zaten bu bilgisayarı çıkarmasının daha doğrusu işte bu ne derler Windows'u Windows çıkarmasının Windows. sebeplerinden bir tanesi de şey diye söyleniyor. E ee, ne derler ona? Ee, bunları hesaplayabilirsin diye dünyanın 16. kez en zengini seçildi. Tebrik ediyoruz. 19 yaşında. Tamam. Hanımı var Melinda Hanım. Kendisinden 9 yaş küçük. Kaç yaşında? 50. 50. 59 9, -9. Ellie tam sonuç. 18, 18 yaşlarında Jerry. cevap verdik. Ee, 15 yaşında Rory ve 12 yaşında e, FOBE isimli 3 çocuğu var. Phoebe. Baba başlasın. Fopi. Bir çocuk bir şey de olabilir çocuk yani. korkusu olarak bu vermişler. Sonucuya işte. ya yeter anlamında kullanmış. Ha yeter gibi tamam yani doğru. Yani bizde işte bir sürü çocuğu olur en sona yeter diye koyarlarsa hani burada dursun Mesela ilk da. çocuğun Sobe. olur ilk kan ismini koyarsın. Yani. Mesela ikinci çocuğa Ayhan. Tramboa 2. Ayhan. Ondan sonra üçüncü sürede yeter. Onun gibi. Vallahi bilgeyiz. En önemli en çok sevdiği şeylerden Niye, tan niye bir tan tanıyoruz biz şimdi durup dururken bilgisini ailesini. Windows 11 çıkacak ya ondan hemen. Windows 10 çıkacak onun öncesinde ben de bir şey yapıyorum. PR yapıyor. PR yani. çalışmasını yapıyorum. Tamam. E, şimdi Adam e, çok güzel, çok zengin falan filan. Evde çok güzel aşçıları var. Gözümüzde yani. yok. Adam Gözümü gibi Windows yok. yapsın. Ama en sevdiği şeylerden bir tanesi bilgisini. Yemek yapmak, futbol mu? Yemek yapmak. Balısa mı? Aşçıları var çünkü. Aşçıları var. Değil, değil. Var. değil, değil. Köpeğinle olabilir? oynamak mı? Köpeğinle oynamak doğru. Bilgisayar mı? Fobi mi ama. şey bilgisayarda vakit Geçirmekle. Ya bir durun. Vallahi şey konuşuyor. Siyavapsın mezarına gidip kabaat yapmak mı? Ha ha sen öldün ben yaşıyorum. Baklava desenli kazak almak mı? Bu arkadaşın önce bir bir saniye oktaycım şu, şu zihniyeti bir kez ortaya çıkaralım. Tamam. Bu zihniyeti dinleyicilerimiz de görsün. Demek ki yarın öbür gün bize bir şey olsa ve gömülsek yani evet. ölmek suretiyle. Mesela kolumuz kırıldı gömüldüler. <gülüyor> <bizi>. Öyleyse. <gülüyor> yani öldük, içimizden biri vefat etti. Evet. Vefat e, neticesinde de naaşını aldık. Ne yapacağız bunu dedik? <gülüyor> Gömeciz dedik. Ortada bir cenaze i̇şte var. var. Elbiliyorum. Gömdü? gömdük demek ki bu adamın aklındaki figür gizli gizli gelip ha ha ha sen öldün ben yaşıyorum diyerek nispet yapmak ama şimdi, nispet de yapmamak bunu da kabatiyle taçlandırmak ama şöyle mi? bir şey var ben sizin çok uzun ömürlü olacağınızı düşünüyorum zaten siz 120 yaşında öldüğünüzde benim kafada gidik olacak ben zaten kabati her yerde yapıyor ve <gülüyor> fiklik gibi onu yiyor olacağım Anladın o yüzden sıkıntı duymayı, kişisel olarak almayın. Düzeltme için teşekkür ediyoruz. Bilge için sevdiği şeylerden bir tanesi yemek sonrası bulaşık yıkama. Hastasıymış hmm. yani. Ay demiş kimse dokunmasın ben yıkayacağım. Evde bulaşık makinesi olmasına rağmen bunu da tırnak içinde söylüyorum. E, efendim böyle doğum günü oluyor, falan günü oluyor, filan günü oluyor. Böyle günlerde en pahalı çünkü adam dünyanın en zengin adamı. Tabii. İstese dünyayı alır. İstese hanımına ülke alır be. Kıta alır kıta. ...gider der Avustralya parası dediğim arkadaş şey. Aldı yerden parasını diye boşalt dedi. Doğru. Ama hanımına mı? Hanımına, çocuğuna, çoluğuna. Ha. Başka birilerine ee, dağıttı. De tabii. desek en doğrusu aslında. Vallahi şey alıyormuş... Hediye olarak eğer aklınızda olsun siz de kendinizi ezik hissetmeyin. İşte kazak, pijama. Baklava desenli kazak ...demin söyledim, kaynadı. Evet. Baklava desenli kazak Baklava merak falan mı? Alıyormuş? Mont. Mont, boçuk bakayım. Almıyor. O biraz pahalıya geliyor. Patik alıyormuş. İşte emzat. patik, evde giyebileceğim gün çorap. Lakers patikleri. Ondan sonra ee, genelde de hayatlarını böyle e, gözlerden uzak veya ırak şekilde yaşamaya çalışıyorlar. O yüzden gö gözden uzak uzak olan gönülden de ne olur uzak olur. Ne diyor olan. yani bizi ne kadar paranız olursa olsun bulaşın ihtiyacın olacak. Bulaşın ve bundan zevk alacaksın mı diyor. Evet yani adam parayı stres. oradan mı vurmuş? Parayı oradan vurmamış canım. E o zaman niye onu anlatıyor bana? Sinirini, stresini, galını, Doğru. tasasını, kederini bulaşıklara aktarmış. Ha, mesela iPhone çıktığı zaman sinirden bütün mahallenin bulaşıklarını yıkamış. Yıkamış. Biz yapamadık bunu? Ama adam hala cillop gibi. 59 yaşında. Maşallah dipçik gibi. Allah uzun ömürler versin. Allah başımızdan eksik etmesin. 15 yıldır kendileriyle beraber bir çift yardımcıları da çalışıyor evde ama hiç onları Allah onu da ver de uzun ömürler versin <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyiciler Allah size de uzun ömür versin diyerek bu köşemizde bu son. Köşemiz, <gülüyor> 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyoruz. 1 Mayıs sabahından sesleniyoruz sizlere. Bu sabah yine bir band kaydıyla karşınızdayız. 1 Mayıs'ın da gerçekten de bir bahar bayramı olarak, bir bayram olarak kutlanmasını dileyerek başlıyoruz programımıza. Öyle de başladık. Bir kez daha bu temennimizi dile getirelim. Ama e, 1 Mayıs'a doğru gazetelerden okuduklarımız yine böyle... E, hiç istemediğimiz, üstüne günlerce üzülerek konuşacağımız görüntülere sahne olabileceğine e, dair işaretler veriyor. Bunun üzüntüsüyle başlıyoruz. Temennimiz aslında hakikaten de bayram olarak kutlanması. Ama e, bakalım nasıl olacak? Umarız yanıldığımız günlerden bir tanesi daha olur. Öyle olalım Neşe içinde geçsin bugün. Öyle Umalım, umalım. Bunu da evet. Bir kere daha söyleyelim bugün. Çünkü biz aslında şu anda 28 Nisan sabahından sesleniyoruz sizlere. Dolayısıyla evet. 1 Mayıs'ta neler olup biteceği konusunda en ufak bir fikrimiz yok. Ama temennimiz, dileğimiz en güzel şekilde kutlanması, kazasız, belasız, kimseye zarar gelmeden bir bayram havasında 1 Mayıs'ın kutlanması. Ak, öyle istediği yerde, gönlünün istediği yerde toplanıp neşe içinde geçireceği bir gün olsun bugün diye umalım. Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü bir adı, bir adı işçi Bayramı bir, bir adı, adı işçi Bahar ve Bahar Bayramı e, evet, Emekçilerin Bayramı e, ama 1 Mayıs İşçi Bayramı diye son yıllarda daha e, net ifadesi o. Ve de biz bu bayramın hakikaten de bayram gibi kutlanabildiğini çok uzak geçmişte değil birkaç yıl önce gördük. Hakikaten de e, devletin bunu ee, serbest bırakması hatta evet. işte bakın 1 Mayıs serbest bıraktık diyerek serbest bırakması gerekli önlemleri taşkınlık çıkaracak bir iki gruba karşı gerekli önlemleri aldıktan sonra binlerce kişinin hakikaten de bayram şeklinde 1 Mayıs kutlayabildiğini gördük. Umarız onun örneklerinden birini yaşarız tekrar. Bir de İsmail Saymaz'ın aslında geçenlerde... Evet benim de O önerisi vardı değil mi? Önerisi vardı. Keşke bu yıl 1 Mayıs'ı Soma'da kutlasaydık diye bir temennisi vardı. Aslında çok da çok çok anlamlı olabilecek bir kutlanma olabilirdi. Çok güzel öneri. Dünya nert tarafında bugün şenliklerle, eğlenceyle e, kutlanacak. E, i̇lk kez 1856'da Avustralya'da e, çıkmış bu e, bugün. E, Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri günde 8 saatlik iş günü için e, Melbourne Üniversitesi'nden parlamento evine kadar bir yürüyüş düzenlemişler. E, o tarihten itibaren de tüm dünyada e, işçi konfederasyonları, işçi sendikaları konfederasyonlarının da önderliğinde bugün devam ediyor. E, söyledik yani bugün Taksim'de bir şey olacak mı? Bugün Salı 28 Nisan az önce Fahir söyledin sen. E, bugünden bir Taksim'de izin yok galiba yine değil mi bugün? Bilmiyorum yani tartışılan şeyler işte yok falan filan işte trafik deniyor asayiş deniyor falan filan her zaman alışık olduğumuz şeyler. Umarız yine her zaman alışık olduğumuz görüntülerle bitmez diyelim. Bayramımız kutlu olsun diyelim. Bayramımız evet kutlu bayramımız olsun kutlu, diyelim. kutlu olsun. Biz de bayrama yakışır bir şekilde bir kutlama yapalım. Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar... 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz. Ve Modern Sabahlar'ın band kaydına devam ediyoruz. Bugün özellikle anlık gelişmeler olabilir diye band kaydı olduğumuzu bol bol vurgulayalım. Salı sabahından sesleniyoruz sizlere. Ve gerçekten de çok çarpıcı bir dosyamız var. Çok çarpıcı. de bilmiyoruz ama... Başlığı kişiliğiyle... çok güzel değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Fahir onu <gülüyor> çok güzel isimlendirmiş. Yani ben o mavi klasörü gördüm Fahir. Onun sırtına yazıyorsun ya sen her dosyanın. Yani. yani. Bir de o dosyaları sen ne yapıyorsun? Eve mi götürüyorsun? Abi eve götürüyorum hafta sonları. Pazartesi günleri getiriyorum. Ya buradan dosya çıkmayacak diye konuşulma. Bir kere konuştuk sevgili dinleyiciler. Abi temizliğini yapıyorum. Ayıklamaları yapıyorum. Düzenliyorum. Burada yap. yap. 7-8 saat fazladır her gün. Çünkü gerçekten yoğun bir mesai sevgili dinleyiciler. Sonuçta Kasnet eve de bir iş götürmem gerekiyor. Hayır. Götürebildiğim tek iş de bu. Bir de saçma sapan kurallar olsun diye koyduğumuz kurallar değil. Bunlar nedir? Oner sabahların e, mottosu mu? İki ya da üç tane prensibi varsa bir tanesi nedir? E, takipçisi olacağız değil mi? Evet. Doğru. Takipçisi, takipçisi olmak için ne, ne olması lazım? O klasörlerin bir şekilde hasnef edilmesi lazım. Tasnef edilmesi. Tasnef edilmesi. ...arşivlenmesi ve otobüsün geçmesi lazım bizim sesimizin evet. tam olarak duyulması için. Bir nizam ve intizam içerisinde o dosyalara sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun da bekçisi ben olacağım. O zaman ben de olacağım diyen dinleyicilerimize şu anda duyar gibiyim. Evet, e, yepyeni bir haber başlığıyla sizlerle Buyurun, beraberiz. Klasörümüzün arkasında ne yazıyor? <gülüyor> e, aslında bu ünlülerin yüzüne ne olduydu e, ben bunu daha anlaşılır bir ifadeyle... Ne koydunla yüzüne diye bir e, ifadeyle yazdım dosyanın arkasında. Umarım Allah, kimse bozulmaz. Ben evet. öyle Eve götürmüş, değiştirmiş. Çünkü değiştirmiş. bizim gördüğümüz kadarıyla yüzüne ne olan ünlülerdi. Evet, yüzüne ne olan görüyorum. ünlüler? Yüzüne evet. ne olan ünlüler diye bir başlık gördüm. Çok da ilgimi çekmiştir. Evet, gerçekten böyle. Pek çok ünlü tanıyoruz, pek çok ünlüyü yıllardır takip ediyoruz. Ee, bunlar da böyle zaman içerisinde belki fark etmiyoruz ama. Ee, yani normal sıradan hayatımızda işte bir bakıyoruz. Normal sıradan bir şeylermiş gibi geliyor. Hayır şey o değil. kadar çok şeyle uğraşırken ben hangi ünlünün ünlü. yüzüne ne oldu nasıl takip edeyim? Çok Zaten ünlü var. Zaten kendi yüzümden haberim yok. Evet yani biz kendi yüzümüzden haberimiz yokken başkalarının yüzü hatta ünlülerin yüzüne nasıl bakacağız? Ee, oh helikopterler. Evet, evet güzel motorlar geçti. Ee, Brad Pitt önceki gün Los Angeles'ta Neil Diamond'ın konserini izledi. Doğru. Önceki gün dediğimde bu e, yayın sırasında geçen haftaya tekabül eder. Nil Baba'yı kaçırmam. Nil Baba, Nil Diamond deyince ben de akan sular durur arkadaş diyerek hanımını da alarak güzelce konsere Bilet gitti. Bilet alıyor mudur Red Pit konserlere? Onların Hollywood'ta zaten böyle bir her olayda 1500 tane özel davetiye basılıyor. Yani hayır mı diyorsun? Tabii, tabii. Ünlülüğün, ünlülüğün diyorsun. güzel taraflarından bir tanesi de 5 kuruş para harcamadan şakır şakır hayatını doyasıya yaşamak. E, fakat dediğimiz fakat e, Brad Pitt'e dikkatli bakanlar yüzündeki e, yarayı aa dediler yani... Ooo yüzünde yara acaba. Ben estetik falan diye düşündüm de Angelina mı cırmaladı? Ee, cırmık bir, mı var? Yani cırmıkla yara karışımı bir şey. Yani bir cırmık için büyük bir yara içinse küçük bir e, pozisyonda. ya ee, Bunların 12 tane ne çocukları var. Bir boğuşma <gülüyor> oluyorsa dalmışlardır. E tabi kaç çocuk var? 6 çocuk var yani. Bence çocuk cırmalaması. Yani çünkü orada şey vardır. Bazıları iri ya bunların. E tabi canım giderek iyileşiyorlar. Oynuyorlar, Turuvacılık oynuyorlardır. Hector diye bir bağırınca bütün çocuklar saldırıyordur. E, küçük olanda kuvvet yok. O da ne yapacak? Cırmalı Kuvveti yok bir de kontrolsüz bir gücü var. Tamam. Dolayısıyla böyle yaralar oluyor. Brett Pitt'in yüzündeki yara izleri e, yanağının büyük kısmını kaplayan yara ile ilgili. 6 e, herkes... çocuğu var 6. 6 maşallah. 6 çocukları altı, var. 12 kol. Ben üçü, oradan. 3'ü öz 3'ü anne baba bir değil. Herkes böyle soracak olmuşlar. Aman <gülüyor> ne oldu <gülüyor> anne baba bir olmayan üç çocukları var bildiğin kadarıyla. Anne baba bir Yo, de üç anne baba var. bir onları yani evlatlık çocuk çocuğun annesi babası bir ya, biyolojik, Anadolu, biyolojik bir biyolojik analıklı, bir biyolojik. bir anne babası nereden biliyorsun canım belki ayrılmışlardır evlatlık verdikten sonra o da olabilir de ayrılmışlardır dedi. Yani geri, yani aynı kişi olarak kullanıldı ama ben orada birleştiler anlamında. Anne baba bir tabiri için en az iki çocuk lazım değil mi? Hı. Ana baba bir. <gülüyor> en az iki, iki çocuk, çocuk lazım iki üretim o üretim Anne başında. baba bir değil o zaman kesin Yani. O zaman doğru oluyor işte tamam. Üçünün anne baba bir Diğer üçünün serbest Sevgili dinleyiciler e, şu soruyu sormak zorundayım Sevgili arkadaşlarına Arkadaşlar mutabık mıyız? Butu abi kız. Teşekkür ediyorum. Ee, hemen e, mikrofonlar, kameralar döndü Brad Pitt Acaba yüzünüzdeki ya yar, yara falan derken Brad Pitt hemen... Kusura bakmayın ben Neil Diamond konserine geldim. Neil Diamond dinlemeden de gitmeyeceğim diyerek ön saflardaki yerine doğru ilerledi. Gazeteci ha. de şeyde mi? E sen geldiğinde şunu cevap ver ya Soruya cevap ver yani adam gibi soruyoruz burada. Gözlük takmış mı Fahir? Gözlükler büyük. Yara büyük, gözlükler de büyük. Ha derseniz ki yurt dışındaki ünlüler böyle. Peki yurt içindeki ünlüler nasıl? Hemen Ajda Pekkan konusu gündeme geldi bu esnada. Ee, Ajda Pekkan'ın nur, yer, nur Yerli Taş'la ee, bir fotoğrafını paylaştı e, sosyal medyada. Tamam. Ondan Ajda sonra... Pekkan paylaştı Nur Yerli Taş mı? Bakayım. Ha, şey yapmış. Birisi veya ikisini de ee, Ne paylaşıyor? ona? Ee, ne, ne, ne yaparsın? Fotoğraf Jüri paylaşınca onu ne yapıyorsun? Teklersin. Teklersin değil mi? Teklemiş. Teklemiş. Ee, süperstar Ajda Pekka'nın modacı Nur Yerlitaş'la fotoğrafını e, Instagram'da paylaşması üzerine... ...Pekka'nın... ...Pekka'nın e, Pekka dediğim... ...Ajda Pekka'nın... E, ...son halini takipçileri e, şey diyerek... ...yüzüne ne oldu acep diyerek... ...yine soru işaretleri geldi. Ajda, Ajda Pekka'nın yüzüne yüz yıldır bir şey olmuyor ya. Yüz yıldır bir şey olmuyor. her sene bir şey oluyor. Her sene bir şey oluyor ama biz yani fark yani Ajda Pekka'nın motosu şey değil mi? Her yıl bir yıl yaşlanıyorum her yıl bir yıl bir değişiklik yapıyorum. Öyle değil mi? Tabii yılda bir bir değişiklik olması lazım. Nasıl ki bazı ünlülerin diyetleri var. Bazı ünlülerin de işte yani diyete ihtiyacı olmayanlar da görünür taraflarına yani yüzlerine bir şeyler yapıyor. Ben şöyle bir 5-10 yıl önce galiba Ajda Pekkan'ın yüzündeki şey ne derler malzeme yüzünden artık yüzü makyaj tutmuyor diye bir haber okumuştum. o yıldır da hiç Ajda Pekkan estetiğiyle ilgili haber çıkmıyordu. Şimdi ne oldu? Valla ben de bilmiyorum şey soracağım. Bu Ajda Pekka'nın bir şarkısı var diye hatırlıyorum. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden de daha güzelsin diye bir şarkısı var mı? Yok mu? Teşekkürler. Saçımızdaki beyazlarla daha da güzeliz şimdi diye Mazhar Fatih Özkan'ın şarkısı var. Ee... Çeşitli ünlülerin çeşitli şarkıları var. Böyle bir şarkısı yok. Zaten. Saçlarıma aklar düştü diye bir başka birinin şarkısı var. Hayır. Bizim bildiğimiz. Neden o... saçların beyazlaşmış arkadaş var? Ha, o mi? var. Tanju babanın değil mi? Tanju evet. babanın güzel şarkılarından bir tanesiydi. Neyse yani biz fotoğrafları isteyenler varsa bakılsınlar. Instagram hesabından Nur Yalvi tes. Ee... Ağzı kapanmıyor diye bir haber var. Ben Twitter'da öyle gördüm. Ajda Pekkan'ın artık ağzı kapanmıyor. O belki neşeli olduğu bir anda. Yani. <gülüyor> Bazen hepimizin başı geliyor <gülüyor> ya tabii skeç seyrederken ne bileyim hoş bir şey seyrederken ağzımız açık benim yani, de böyle. Tabii neşeli olduysan gülersin, gülümsersin, biraz daha neşelenirsen gülersin yani. Ağzımızın hep kapalı durması, yani açık biraz garip de. Kapanmaması sıkıntı mı? Kapanmaması Bakayım. sıkıntı yani istediğin halde kapatamıyorsan bir sıkıntı Ne için o. kapatacaksın ki ağzını? Yemek yerken mesela gece Yani çiğerini hareket ettiriyorsun da dudak yersin alda hale al hale bak ha, yapıyorum Doğru bir sana. şey içerken pipetle özellikle Tabii. içerken. Pipetle tamam. içerken en zoru o zaten pipetle içmek. Zaten birisi yüzüne bir şey yaptırıp yaptırmadığını vereceksin ağzına pipeti bak bakalım eğer emebiliyorsa emizleme yapabiliyorsa hiçbir şey yaptırmamış. Bir istiyorum. de daha kolay değil mi ya? Yemek ve içmek dışındaki o anlardan bahsediyorum. Normal dururken ağzı kapalı olması daha az yorucu bir şey değil mi insanın? Daha az yorucu da imkanı ha. yoksa ağzı açık dururmanın Hafize <gülüyor> skeç seridiyormuş gibi düşünmüyoruz yani <gülüyor> insanı bir zararı yakışır herhalde. <gülüyor> Ay gülmek için konuşmak için beni yapmak için tabii ki öpüşmek için ağzımızı açalım. Onun dışında aman dikkat diyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103 103.1 Radyo otobüsleriniz modern sabahlar band devam ediyor sevgili severler Bakalım neler olmuş neler bitmiş buyursunlar. Geçenlerde biliyorsunuz Obama'nın geleneksel Beyaz Saray e, muhabirleri e, için düzenlediği bir e, yemek var her sene. Geleneksel. Hı -hı. Geçenlerde o oldu. O yemek ne oldu. Ne diye şey yapıyorlar? Bu muhabirlerin aç karnını doyuralım diye böyle bir Tabii şey Tabii senede bir gün toplanılır. Ama Hı -hı. Beyaz Saray Hayır. muhabirlerin hep isim olarak biliyorlar. Hacır evet. sen ne diyorsun? Diye, Tabii o? evet. Jonathan, Hı -hı. Sende. sen de. Sen... Senin sorun falan Peki ben de bir şey söyleyeyim. Dorothy evet ha, sen söyle. Bayerde cinsiyetçi Veyasaray. yaklaşımımıza bir tokat indirdi tabii buyur. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği akşam yemeğinde e, Obama e, biliyorsunuz her sene bunu ara ara konuşuyoruz. E, yine e, kahkahalara boğulmuş ortamı. E, Obama şimdi topal ördek değil mi? Anlaşılmadan. Ya da yeşil başlı gövel ördek e, yani bu hani son senesine girince artık şey evet, diyorlar evet. ya topal ördek diyorlar. Bir şey diyorlar yani. Tamam, ördek. Amerikan siyasetine sen daha hakimsin. Abi ben olsam ben topal ördeklerim yani. Ee, topal ördek mi bilmiyorum da bir rahatlama var. Ha, bir gevşeme oluyor. Ama ben işte... şey hatırlıyorum. Bill Clinton'ın e, son zamanlarında böyle Beyaz Saray'da saksofon çalmalar. İşte kaykayla gezmeler falan. Yani falan orada falan güzel metin yazarlarıyla, prodüktörlerle çalışıyorlar. Bush'u bile sevimli göstermişlerdi. O videosunda. Şaşkın şaşkın dolaşıyordu. Aa, burada bu mu vardı falan filan diye. Beyaz Saray muhabirleri derneği akşam yemeğinde ben hiç Bush'un konuşmalarını hatırlamıyorum yalnız ya. ya Bak ya. falan hatırlıyorum Ben da. bir veda videosu gibi bir şey vardı onu. Evet onu hatırlıyorum. Daha yani böyle az konuştu, değil mi? Hmm. Daha az konuşturarak. <gülüyor> Bilmiyorum ya Metin yazarları zayıftı Bush döneminde. Ee, şimdi Obama her ya sene. Ya da Bush zayıftı. Ya da Bush zayıftı. Onun için o tarafa yüklenmeyelim efendim. Şey diyorlar. ne derler. Beyaz Saray'da muhtarlarla buluşma oluyor mu? Oluyordu tabii canım. Orada mı? da espriler vardı. Tabii tabii, tabii. Daha şey döneminde başladı. Clinton döneminde başladı. Evet, Geleneksel senator. toplantılar. Senato ile beraber evet, dışarıda bir rüzgar çıktı. Aman yanlış anlaşılmasın. Cuma gününün rüzgarı değil, salı gününün rüzgarı efendim bu. Ama yayınımıza kadar gitti Cuma'ya. Gider değil mi rüzgar Gider, sesi. gider, gider. gider. Ee, şimdi dönelim. Bu herkes kahkahaya boğuluyor. Efendim salonda yani orada espriler, espriler, espriler, şakalar e herkes çalınıyor. Ama gülmemek diye bir şey patlatıyor o baba arkadaki arka espri. E ee, mecbur güleceksin. Sıfırdan yüze tokat, tokat, tokat, tokat. tokat, tokat, tokat resim. Muhabirleri de rahat bırakmak lazım diyorlar. Yani. Vallahi yani ilk daha konuşmasına başla. Zaten herkes oraya bir gülmeye geliyor. Yani dediğim gibi geleneksel bir şey. Abi tabir, şahsi şov diyebilir miyiz oktay? Şahsi şov tabii ya. Yani bir de Obama'nın artık şeyleri de, metin yazarları da şey. Kaç bile satmış? Bileti değil, davetli bu. Yani davetli. Zaten davetli. şeyden ne derler, şimdi özel bir internet Orada. sitesinde indirimli olarak verilmiş. O yüzden rahat ol Şimdi daha çıkar çıkmaz Obama Müslüman olduğu iddialarıyla e, ona yönelik şakalarla başlamış. Biliyorsunuz Obama'nın e, Müslüman olması üzerine yaptığı şakalar e, yanlış bir isim söylemek Amerika'da istemiyor. öyle bir Metin söylenti var. Evet. Metin Şentürk'ün gözlerinin görmemesiyle yaptığı şakalarla yarışıyor. Yarışıyor doğru. Sayı olarak. E, o yüzden tekrar oradan garantili yerler gideyim. Bomba bir giriş olsun abi diyerek Büyük Ama oradan Ama oradan çok üstüne gittiler. Bu Donald Trump var ya. Evet. Bu adam Amerika'da doğmadı. Zaten bizim başkan olmak için bir şartımız var o da Amerika'da doğmak. Onu yerine getiremiyor diye falan çok yüklenmiş o. Biz Türkiye'den çok daha şey yapamadık da. Donald Trump'a da çok yüklendiler sonra uğraştığın şeye bak falan filan diye. Amerika gündeminde hep konuşulan şey. Valla işte hala da devam ediyor galiba. Bir de ben şeye hatırlıyorum. Homeland'in oyuncuları ziyaret etmişti de. Homeland'in işte o baş rol oyuncusu ismini hatırlayamadığımız... <gülüyor> e, Kızıl Beyefendi, Kızıl Beyefendi. Beyefendi. <gülüyor> o, o, o da böyle bir şey vermiş ya e, İlk bölümünü mü vermiş Dizinin daha yayınlanmadan önce ha, İlk evet, bölümünü evet, evet. vermiş e, daha İkinci sezonun, da, ilk ilk bölümü. sezonun ilk bölümünü vermiş Obama da Homeland'in Hastası Hastası. Takip Hatta ediyor. full sezonu vermişti galiba ya Sezonu mu vermiş Koca yani başkana demiştim. gidiyorsun tek bölümle gidilir mi Bana bile gelsem bozulurum nerede bir bölüm diye Valla yani e, o, o kadar şey ki e, Hastası ki ona sevinmiş olabilir Fahir ve üzerine şey diye not e, Düştüğünü Söylemişlerdi. Bir Müslümandan diğer Müslümana falan diye böyle bir not düşmüştü. Sonra işte özürler dilendi bilmem neler oldu Yapma falan Yapma işte falan. bunu demiş ya Obama. <gülüyor> ya bir dizi mi? Yapma bunu demiş Bu ya. konuda bir tek ben espri yaparım. Siz niye espri yapıyorsunuz diye öyle bir e, dargınlık şey olmadan neyse toparlandı sonra da. Şimdi işte o zamanı geldi Obama'nın esprisi e, şu şekilde. Bir de Obama'nın Müslümanlığı özellikle Müslüman dünyada çok dile getirilen bir şey. Yani böyle bir gurur Hayır, vesilesiyle bizden, bizden falan diyebilirim. Yani öyle espri dediğim de şu Onu da söyleyelim de, e, <gülüyor> Bu kadar saati şey espri diyoruz Espriyi görelim e, Amerika başkanı olmak hiç kolay bir iş değil Halen e, bozuk göçmenlik sistemimizi tamir etmek işte kongreye veto tehditinde bulunmak İran'la müzakere etmek e, Gibi işler var çok yoğun e, iş programı Bir yandan da günde 5 vakit namaz kılmaya Zaman ayırmam gerekiyor deyince ortalık yıkıl Buz kesti demem bekliyorsun değil <gülüyor> mi nasıl gülünmüş, nasıl gülünmüş? Bu espri bu Ayşan niye gülüyorsun? <gülüyor> Bana mı gülüyorsun şu anda? Şu anda bir skeç serisi diyor gibiyim. O yüzden <gülüyor> ağzım açıldı. Kusura bakmayın. <gülüyor> Ondan sonra başkanlığı döneminde yaşta bu kadar espriler bunlarla sınırlı değil, devam ediyor. Başkanlığı döneminde çok yaşlandın ve saçlarını beyazladığını ima edadan. Ama, ama doğru ama... o, hakikaten ya. Evet, yıprandı değil mi? Jay-Z gibi gelmişti şey gibi gidiyor yani. Vallahi bir şey bir adam çocuklar duymasın diyeki adam gibi gidiyor. Tamir Karadalı teşekkürler. Ne ne çabuk unuttuk Tamir Karadalıydı çok ay yani. çok ayıp. kendime. Osta Osta Osta hatırlarsın ya doğru. Dostluğumuz Obama çok yaşlı görünüyorum. Ee, John Boehner temsilciler meclisi başkanıdır kendisi. Netanyahu'yu cenaze töreninde konuşması için daha şimdiden davet etti demiş. kızdım Beyaz Saray <gülüyor> davulcusu Herhalde. var mı? Ay espiriler espiriler kurum, kurum ben Valla hakikaten <gülüyor> kurum, kurumsal espri. Ee, bu sözleriyle Beyaz Saray'ın bilgisi olmadan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerikan Kongresi'nde konuşma yapmaya davet ederek iki ülke ilişkilerini geren Temsilciler Meclisi Başkanı Na Laufman'e e, lafı da çakmış, göndermede bulun. Diye. Gönderme değil, Diplomati lafı çakmış. Diplomatik çakma denir buna. Anlamadığımız espri olmuş. Sonra yanında tabii eşi var, Michelle Obama. Hı -hı. Ya, ya da bu işte da Carson'da bizim kaşık düşman da. demiş. Ondan sonra. Onlar da güzelim. bizim içişleri bakanı <gülüyor> demiş. <gülüyor> Keşke. Obama'nın metin yazar olsam ilk esprim bu olur. Bizim içişleri bakanı da burada diye. Ama işte atlanıyor. Michelle'in harika görüntünü kaydeden Obama, hafif bir flört. Ona sırrını sordum. Taze meyve ve sebze dedim. Deyince millet Mille, nasıl görümüş? Tamam nasıl? nasıl? Haberi Amerikan komedisinde neredeyse hiç bu tip espriler yok ya. Bu Bunlar Beyaz Saray esprileri. taze sebze meyve diyor. Ondan sonra tabii Demokratların 2016 başkanlık yarışındaki en güçlü adayı şu anda kim? Hillary Clinton. Hillary Clinton. Hillary Clinton'ı Clinton da unutmuyor. Hillary demokrasi diye falan güzel bir slogan var. var. Onunla ilgili bir şey yapmamış. Böyle bir espri yapmamış Fahir <gülüyor> ama şunu demiş. Clinton'ın New York'tan Iowa eyaletinde Van tipi bir araçla 15 saat süren bir karayolculuğu yapmasına bir arkadaşım var. Sadece birkaç hafta önce milyon dolarlar kazanıyordu. Şimdi Iowa'da bir Van'da yaşıyor. Deyince. Oh Allah! Nasıl görülmüş? Anam! Be valla benim ağrımasa ben de kıvranmıştım. Ay, şimdi oktay yani. dur valla tokat tokat tokat zirvede bırakacağız diyeceğim Zirve ama. Zirve geliyor Fahir dur. Biliyorsunuz Koch Brothers var biliyorsunuz. Daha doğrusu Coach diye okunuyor galiba bu. Coach Brothers. Koç kardeşler. Şey e, değil mi bizim bildiğimiz e, Rami Koç'un e, evlatları, melek yabuları, Ali Ameri... Koç'la Mustafa Koç değil mi? Değil, yok. Amerika'daki seçim kampanyası sistemini e, eleştirmiş Obama. Çünkü bu e, Koç kardeşler e, Cumhuriyetçi Parti'ye yakın. E, 1 milyar dolar destekte bulunacağız demişlerdi. Ne kardeşler haftalarda? Eşsiz e, mi? 500 milyon, 500 milyon iki kardeş arasını. Cumhuriyetçi Parti adayına 1 milyar dolar destek olacağız demişlerdi. Obama buna ilişkin olarak da Cumhuriyetçi Parti Başkan adaylarını saymış tek tek. Ondan sonra bu adaylar için bu küçüktür düşürücü bir şey bu adaylardan birini insanlara sevdirmek için milyar dolar harcamaları gerektiğini düşünüyorlar deyince. Oh, beyaz saraylar her sona vallahi dükkan de... da yıkılacak sevgili nişanlı yani, band kaydımızı dükkan da yapıyoruzlar girdi Şu vallahi yemin ediyorum e peki demişler sayın obama Dememişler de yani Obama sanki denmiş gibi devam etmiş. Sizi de demiş bir sürü para aldınız demiş başkanlık şeyi sırasında. Bir takım kardeşler olmasa da bir takım iş adamlarından kardeşler aldınız. Evet demiş ben de aldım ben de bağış topladım. Almadım ama demiyorum ki demiş. Almadım demiyor ki demiş. Bir iki kişi gülmüş bir dakika demiş daha bu daha burada değil bak. demiş. Geliyor espri demiş şöyle demiş ama benim ikinci adım Hüseyin demiş millet bir yarılmış çemberde kafası var. Tabaklar düşmüş yeri, o şinkseller falan bir devrilmiş. Hayır, her Tavuk taraf çıkmış ya? Tavuk çıkmış evet. <gülüyor> <gülüyor> Orada çünkü önemli olan espri zaten demek ki. Tam doğru. Değil. Yani böyle bir e, şeyler. ...valla esas o değildi diye girecektim. Oktay da vakit kalmadı esas yani. Esas oymuştu mu? Dünya es liderlerinden devam edeceğiz sevgili dinleyiciler moder sabah falan. Duymamışsınızdır belki traktör geçtiği için <gülüyor> ama <gülüyor> Çünkü Bahçede bugünkü, bugünkü yayınımız darla kenarından yapıyoruz. <gülüyor> modern Sabahlar bat yayınını Gagamanjero'nun tarlasından yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Her şey mazotla çalıştığından bayağı gürültülü oluyor. Ee, devam edeceğiz Modern Sabahlara. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar Bant yayını devam ediyor sevgili sanatseverler severler dünya liderleri demiştik işte bir lider daha sevgili Camera Camera derken David Camera'dan bahsediyorsun sanırım Ege teşekkürler evet. güzel bir kançu attın. Ee, pek çok ülke lideri burada e, dile getirildi elbette de, ki. David Cameron'ın su pek çok kişi var. O yüzden senin de David Cameron e, şeyin çok doğru yerinde oldu yani Teşekkür ediyorum. zaten de evet iyi oldu. Yani, Profesyonel yayıncılıkta bunu gerektiriyor. İngiltere gelebilir. Başbakanı David Cameron. Tabi İngiltere Başbakanı Cameron sevgili David Cameron. E, biliyorsunuz İngiltere futbolun nesi? Beşosu Beşosu Beş e, İngiltere'nin pek çok şeyi meşhur evet. ama futbolu ayrıca meşhur tamam. e, Herkes de orada birer hasta taraftar ya da hasta taraftar demeyelim Hooliganlığı icat edenler İngilizler değil mi zaten? Hooligan evet, gelimesi Hooliganizm zaten bu futbolun iyi taraflarından bir tanesi değil Böyle sıkı taraftarları ne denir? Fanatiş Fanatiş denir Almancadır doğru olur. Almanca'dan gelmiştir e, fanatik Futbol hayatın taraftar. içinde yani. Yani iç içe yani abi. Duruşur. Sokaklar, caddeler, plaklar, müzikler. Her şey futbola çıkıyor. David Cameron da hasta bir Aston Villa taraftarı. Her tamam. yerde de söyle. Efendim biz Aston, Aston Villa'mız. Diyeceğiz. Şeye gidiyor, Lordlar kamerasına gidiyor formasıyla. <gülüyor> Aston Villa'nın maçı olduğu günler. Aston böyle, ne yapmış bugün diye. Kendi böyle bir takım şeyleri var. Ne derler ona? Totemleri var. Ondan sonra... Aston'un maçı olduğu gün bakanlar da toplamıyor ya. E tabi canım şeyini yıkamıyor ya. Ellerini yıkamıyor özellikle. Ee, totem. Diyor. Totem olarak ellerini yıkamıyor. Leş, tırnaklar, pislik içerisinde ama Aston Villa'mız için diyor, bu diyor benim için diyor çok önemli diyor. Ellerimin kirli olması hiç önemli değil diyor. Neyse orada da seçimler var. İngiltere'de de seçimler var. Tamam. Yani bir sürü ülkede seçim var. İngiltere'de olmaz mı? Elbette ki var. Sadece futbolun değil, demokrasinin de beşosu diye geçer zaten. Evet, demokrasinin ve futbolun beşosu İngiltere'mizden bahsediyoruz. Ama Kraliçe Elizabeth hiç karışmıyor bu konulara. Kraliçe hiç... Elizabeth de takım tutuyor ama hiç o şeylere girmiyor. Evet, Kraliçe yani. Elizabeth hangi takımı tutuyor acaba Aa, Söyler herhalde. mi ki? Fanatik bir Chelsea'li. Öyle mi? Tabii canım. Biz Chelsea çocuğuyuz diye. Ha doğru ya. Ama o da mesela Prince Charles Liverpool taraftarı. Fanatik. Bunların Zannet... hepsi fanatik ya. Zannetmem ya Prince Charles'ın. Ha Charles delisin olsun. ya. Delisin hepsi fanatik. Prince Philip Leeds Yok Leeds United zannediyorsun Oo, Hiç alakası yok Tipik bir Manchester United taraftarı ha, Tipik. Bak, Hiç bilmiyordum iyi ki bu konular açılmış Rahaliyet ailesi zaten bu konularda Haşla gidiyoruz olan... Mahçup olacağız demek ki Tabi yani. canım ee, neyse İngiltere çok kültürlü falan diye konuşmasına başlamış David tamam. Cameron. Seçim konuşmalarında İngiltere'miz kültürlü, İngiltere'miz şöyle güzel, İngiltere'mizin kızları güzeldir. İyi Londra, iyidir demiş. Thames nehrimiz şöyledir Gül ama bu pislik nehre nasıl bir şey yapıyorlar? Pislik nehir dediğimi hani biraz pisçe Suyuna canım. baktığın zaman hani renginden anlasın Blanc. nasıl? Bılanık pis. Neyse çok kültürlüyüz falan filan diye konuşurken şöyle bir laf etmiş. Bu ülkede Manchester United'ı Windy'si ve Büyük Britanya olimpiyat takımını Aynı anda tutabilirsiniz Elbette ben West Ham taraftarı olmanızı Tercih ederim diye West Ham, West Ham falan diye de arkasından getiriyor Ege e, sen çok güzel e, Şeylerini biliyorsun onların, marşlarını biliyorsun Biz West Ham'ın yüz Liverpool'un neyleyiz Ne kadar Liverpool varsa Diye Tabi doğru çeviri yaptığı için çeviri Anında yaptığı çeviri için. yaptığı için bazı yerler şey oldu ama bu Herkes orada affedersiniz bir anda... E, ne oluyor ya Sayın Başbakanım siz Aston Villa taraftarı değil miydiniz? Işte de mala için? bağlamış herkes yani ne oluyor ne bitiyor diye. Ya, Aston çocuğu bağlı. değil miydi bu? Yani, Aston çocuğuydu falan derken e, hemen Cameron açıklama yapmış. Ya kısa süreli bu aralar kafalar benim arkadaşlar beyin durgunluğu diye bir şey söyledim. Tam fanatik ya. Maça gitmeden ap atıyor falan gibi. <gülüyor> ne maçına gittiğini bilmiyor demek ki bu. Yalnız söylemiş yani. Boynuna taraftar. davulu asmış. Ne maçta olduğunu biliyor ne şeyi biliyor. Gerçi orada yani ben Vestam taraftarıyım dememiş ki. Ham'ı tutardım ben sizin yerinizde olsam demiş. Bizdeki şey gibi. Yani diyorsun. Aston Villa taraftarı olup birilerine Vestam'ı tut. 400 milletvekili yani bir... istiyorum ama hangisinden istediğimi söylemedim yalnız. <gülüyor> Aman onun dikkat ya. Yani Aynı gibi. örnek. Hayır. Aynı. Aynısı. Tut, tutamamakla ilgili bir şey yani. yani. Kendini tutamıyor demek ki. Yani David işte. Cameron'da İçimizdeki Astonlular falan yok içimizdeki Chelsea'liler mi? İrlandalılar da İrlanda. senin orijinalini hatırlamaya çalışıyorsun e Yok şeyde Aston Villa taraftarları işte David Cameron için içimizdeki ne diyecek? Chelsea mu? Best time Bir İngiltere Premier Ligi'ne ben gideceğim parasını ödeyeceğim Kaç takım var ya şu İngiltere Premier Ligi'ne Ben renklerini söyleyeyim oradan hatırla Valla renkler de aklımda kalır gibi geliyor. Çünkü ben renk hafızam benim çok güçlü. Renk hafızam güçlü. Bir de şimdi... Mesela Altay, siyah beyaz. Beşiktaş, siyah beyaz. Bak mesela siyah beyazdan hatırlıyor takımları. Yani David Cameron'ın da kafası ondan karışmış olabilir. Çünkü yanılmıyorsam Aston Villa Bordo mavi abi? West Ham'ın renklerini şimdi baktım. Kırmızı mı abi? Çok yakın bunlar birbirine. Çok yakın. Çünkü belki ışık kırılmasından falan filandan da olabilir. Değil mi? İşte alınca kırmızıyı bordo görürsün, bordoyu kırmızı görürsün. İngiltere bayrağı kırmızı mavi değil mi? Oradan bir şey yapmış herhalde. Çok güzel. Egeciğim oradan bir espri. Oradan da, da bir espri, oradan da bir Oradan çok güzel espri yakaladınız Sayın Başbakan Londra. Londra takımı Aston Villa ve bak oradan da hatırlayabilirsin Ege. Canım, Aston Bizde de oluyor Pardon, şeye... West Ham, Londra takımı Aston Villa, Birmingham takımı. Londra'da mı konuşuyormuş? Ya Londra'da konuşuyor ha, O gittiğin yüzden yani. demek ki oy toplamak için tamam. Valla be, e gittiğimiz zaman şey yapıyor ya bütün bizde de. Atkı. E, atkıyı bütün takımların e, Bursa'ya gidiyorlar. Bursa Spor Atkısı. Doğru. Bir. Hatta şey de var bizdeki seçim e, konuşmaları esnasında hatırlarsınız. Diyarbakır. Diyarbakır ses verdi. Başka bir yerde Atıl Urfa'dalar. <gülüyor> Diyarbakır ses verdiye şey yapıyor. Diyarbakır da ses veriyordur öbür taraftan <gülüyor> ama Tabii ki gelmiyor. Arada mesafe. Ona olunca. kayıtsız kalabilir mi topluluk? Evet. Oluyor ya oluyor sonuçta başvakan da bir insan yani. kafa gidikliği değil de tam siyasetçi şey, numarası yaptı diye Ama sonra etmiş değil mi? Sonunda ayı benim kafam karıştı Benim demiş. demiş bilekleri kes sen demiş e, affedersin bordo mavi akar demiş. Panacık yani. iyi tuttu demek ki orada. İyice abartmış, yani. Iyice yani, abartmış şey. hakikaten. Ben de uyardım <gülüyor> fanatizliğe evet. girer. Ondan sonra Westamlılara küfür etmiş rezalet bir şekilde seçim konuşması bitmiş yani. Vallahi hayırlısı ben... olsun be, hayırlısı, hayırlısı olsun. Valla. Sevgilinin işler bir haberi daha hayırlısı olsun diye <gülüyor> bağlamanın gururu içindeyiz. <gülüyor> i̇şte gerçek habercilik diyoruz. Modern sabahlara devam ediyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103 Doktor radyo oturuyorsunuz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler espirilerimiz şakalarımız da öyle buyursunlar efendim çok teşekkür ediyoruz biliyorsunuz bugünlerde Amerika e, karışık Baltimore'da olaylar var işte bu polislerler e, polislere yönelik işte insanlara yönelik böyle şiddet e, görüntüleri geliyor ama valla ben şey atlanan, okudum tabii tırda e, Ebola'dan ölen kişi sayısı iki işte falanca hastalıktan ölen sayısı 3. polis e, Şiddetinde ölen sayısı her yıl 500 gibi bir şey Doğru. yani o ortalığın karışmasını durduk dururken çok şımarıkça bir hareket değil Amerika'da her şey yolundayken ne oluyor bunlara dinilecek bir şey değil. Kaldı ki ortalığın karışması şımarıkça bir hareket midir hangi şartlarda olursa olsun evet, diye düşünmekte lazım. Şu da var e, nelerler görüntüleri izlediniz mi siz? İzledim ben. Yani böyle parktaki hadisenin devamı Hı -hı. bu. Evet evet. Yani vuruluyor sonra eline silah koyuyor, bir şeyler yapılıyor falan. Hepsi de şans eseri bir şeye kaydedilmiş. Bahsedeceğimiz konu o değil ama. O değil. Tamam. Ama yine benzer bir e, şey, paralel bir hikaye. Amerika'da Colorado'da e, meydana gelen bir olay. Colorado'muz güzeldir. Altının Herkesin altın gibi olduğu, altının da... Ana Toprak gibi, hele. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel hatırlattın onu bize. Teşekkür ederiz biz de sana. Colorado'da bilgisayarının çalışmamasına sinirlenen Lucas Hinch adlı bir kişi. ki Kişi mi bilmiyorum bu. Birey diyelim biz Bir Birey evet. Bilgisayarını dışarı çıkartıp ilk başta ona şiddet uygulamış. Fiziksel. Tekmeyle mi? Tekmeyle. Ya bazen Arka şeyler bahçede. öyle anlı, anlıyorlar ya. Çok özür dilerim yani ben canlılara uygulanan şiddet... Yani şiddetin her türlüsü kötü de bazen de böyle benim bir... Elektrikli süpürgeye e, uyguladığım şiddet var zamanında. Ama o süpürgede şiddetten anlıyordu. yani Akıllı oldu tek, diyorsun yani. İki tane tekmeyi yiyince e, o çekmeyen süpürge bir anda bakıyorum... Vakum, hatta, vakum, vakum mu? Vallahi oldu? pürü pak etti. Yani bıraksam yemin ediyorum evi kendi temizler toplardı... Belli bir şımarıkla... Aman Fahir yapma onu ne olur. Yani çünkü bugün Tabii, elektrik süpürgesine... Bir gençlikte olan şeyler. Tabii yani o artık öyle değil ama yani bugün işte laptopuna şiddet uygulayan yarın bir gün... Canlıya da şiddet uygular. Hayır elektrik süpürgesine şiddet uygular. Yani, evet, bu evet. sefer çalışan e, cihazlara da şiddet uygular. O gider gelir. Burada telaffuz etmek istemediğim yerlere kadar gider onun şeyi işte. Ama bu adam sadece tekmeyle e, yumrukla arka bahçesinde bilgisayarı ezmekle kalmamış. Şeyini alamamış, neyini? Hıncını. alamamış, ee, evindeki silah getirmiş, kendi arka bahçesinde 8 el ateş etmiş bilgisayara. Hava mı? Bilgisayara. Aa, Sen misin? Benim bildiğim ilk çalışmaya. önce bilgisayarı uyarı ateşinde bulunması lazım. Ee, önce sanı, yanına ikaz ateş etmesi, etmesi lazım. Evet. yanına ateş et. Eğer bilgisayar kaçmaya devam ederse o zaman bilgisayarın klavyesine ee, daha sonrasında. Bir de ben bugün'e kadar hiç e, şiddet uygulamadım eşyaya. Bilgisayara da küfür edilir benim bildiğim. Çünkü hiç pahalı alet buna. çakmışlığın yok mu Ege? Yok valla. Hiç Git. monitöre vurmadım. Bir mouse'a böyle, mouse böyle fırlatmışlığın yok mu? Telefon şeyine, jetonlu telefon kulübeleri varken telefon Yok ona da şey yapalım. Yani düşünüyorum eşyaya. Fırlattığım fırlattığın bir cep telefonu olmadı mı bugüne kadar? Olmadı ya. O kadar ben durumum Sen yok yani. Sen nasıl barışçıl bir insansın ya. Bundan sonra ben Vatikan'da Ege'yi şey yapalım. Beyaz güvercin uçuracağımıza. Ege'yi çıkart böyle şeyden. Papa çıkarsın Ege'yi. Cam Bıraksın, papanın Ege çıkarması mı diyorsun yani? Faiz, <gülüyor> <gülüyor> valla çıkarsın mı? Sizi uyguluyor musunuz ya yaş ya ben de uyguluyorum. Ben Faiz'in radyonun mutfağında bir ve de dinleyicilerimizi de söyleyelim masum bir sandalye, hiçbir. Yani işlevsiz falan bir suçu da yok yani. Evet. Sandalye sandalye öyle? Orada dururken hakikaten masum kere, o sandalye. Masum sandalye. O vakayı anlatayım ben. Orada sandalye Aman, ben o... şiddet uygulamak maksadıyla evet. değil. Şaka maksadıyla. Şaka maksadıyla. Şaka maksadıyla yapmıştım. Ama cina. Sandalyeye açıkla. Sandalye şakada anlamadığı gibi bacağını kırdı. Benim şakam sonucunda o bacağını kırınca da o zaman dedim diğer bacaklarını dedim. Bacağını kırdı dedin. Bacağı kırıldı. Sen onun sandalyenin kendi kendini bacağını mı inanıyorsun. Yok şakam sonucu. Belgesiz bacağı... düştü. Oradaki <gülüyor> sandalye düzgün düşmesi Abi bugün dört ayaklı bir sandalye. Vallahi Fahir bu konu üçüncü kere mi ne açılıyor tamam, yayında? Tamam eşya yaz uyguluyorum. Yani niye açılıyor durup durup bizim de hayatımızda o kadar yani şeyden uzas ki demek ki. Yani bir tek bunu yazmışız kafaya yani nasıl şey yapacağız bilmiyorum yani de. Aşırt bunu mu yazdık ya? Daha önce tabloya uygulayan. Bunu görmedik ki. Kendisi gururla kafamda tabla kırdım diye. Ama kaç sene önce üniversite yıllarındaki bir hadise <gülüyor> o O kadar çok da üniversite yılları değil. Yani <gülüyor> tamam onu söylüyorum ama. E, tamam yani Ben, ben artık ilk, büyüdün demeye getireceğim de o yüzden fayda. Ben artık büyüdüm. Ne, Zar Rehabilite. mı gelmiyor Niye şey yapın? Yani sinir ya sinir. Sinir. Yani bazen insan oyunu kaybetmenin verdiği sinirle. bazen Ben da... eşyayla mücadele ederken. Benim de zaman zaman eşyayla mücadele ben çok, zaman, ben, ben çok ağır küfür ediyorum. Ben de çok ağır küfür ediyorum. Peki affedersiniz Oktay bir hatırlatmak gibi ediyorum. olmasın. Böyle konuşuyorsunuz da. Büyük çöp tenekesi vakanızı herhalde Aa, e, çok evet. çabuk unutuyorsun. Çöp tenekesi vakası. Çöp evdeki, çöp evdeki, tenekesi çöp tenekesi vakası. Vakasını, evdeki çöp tenekesi vakası. Evdeki çöp tenekesi ben, benim değil ki. Senin değil de tekmelemedi mi sen çöp tenekesini? Tekmeledi nokta. Ben unutmuş demek silmiş kafanı. Adama bak ya kötü şeylerin anıların alayını siliyor. Evdeki Sonra şiddet ev... yanlısı Aynı Bahir Öğünç. Ayrıca çöp tenekesini öğünüş. tekmeleyen ben miydim? Yoksa evdeki diğer şey <gülüyor> <çöp tenekesi. gülüyor> <gülüyor> beni burada zan altında bırakıyorsunuz. Ben değilim ya. Yok, anlatmadın. Ama ben şunu da itiraf edeyim. Ben yani eşyaya küfür ediyorum, ağır konuşuyorum. Ee, eşyaya şiddet konusunda belki bu kadar şey olmamın sebebi basit kırılmayacak eşya olsa, yani sinirlendiğim eşyalar pahalı olduğu için bir kendimi tutuyorum. Mesela Şöyle o benim sen aldığım tüketim. Amasra'dan aldığım kürdanlık vardı. Mesela kürdanlık mesela... sokmaya çalışıyorsun. Sokmaya. <gülüyor> Gir, girmiyor. girmiyor. Ona sinirlensen mesela kırar mısın? Ama fonksiyonel bir alet abi. Güzel yani tasarlamıştan hiçbir ben şey olmamış. Ben şey diye düşünüyordum eskiden bu dayanıklı tüketim malzemesi dediğimiz insanın uyguladığı Sinirler. şiddete dayanıklı <gülüyor> diye tahmin ediyordum. Öyle alakası, onunla alakası yokmuş. Yani tamam benim cep telefonunu duvarda kırmışlığım var. E, elektrikli süpürgeye vacuum cleaner elçiliklerden dinleyenler varsa onlara da bir kez daha günaydın diyelim. Evet, ne zamandır ihmal Ona uyguladığım bir iki tekme vardır. O da çekmiyor yani. Çekmiyor abicim. Bir Ve, tane işim var. Kardeşim müdür. Yani sana? çekmiyor dedi bir yerde tıkanıklığı yok. Her şeyini yapıyorum. Torbası falan boş. Torbası boş. Torbası değişmiş. Bir şey olmuş. İki tane yedi. Orada artık devresi mi yerine oturdu? Bir şey mi oturdu? Var. Bir bilgisayar monitörüne bir iki uygulamışlığım var. Eski tüplü televizyona uygulamışlığım var. Bunlar benim ...sevabıyla, günahıyla benim şeylerim... Yaşanmışlıklar. ...yaşanmışlıklarım yani. Valla, valla Colorado'da polis polis sözcüsü... ...ne oldu ya benim için... ...oğullarım, üyelerim birbirine karıştı. Polis sözcüsü e, şey açıklama yapmış... ...bu adamı tabii gözaltına almışlar... ...8 e, el ateş ettikten sonra... E, ...meskut mehalde... ...ne oluyor efendim, ne yapıyorsunuz, niye bilgisayara şey yapıyorsunuz falan diye... ...bu arada köprü trafiği yoğunlaştı evet, fark yoğunlaştı. ettiniz. E, sonra şey demiş... ...sözcü... ...son birkaç aydır bilgisayarıyla mücadele etmekten yorulmuş... O yüzden kontrol e, adli tuş kombinasyonunun bir türlü çalışmaması üzerine e, çok sinirlenmiş ve bunu e, yapmış. E, alacağı cezayı belirleyeceğiz efendim diyerek polisin böyle bir açıklaması var. Vallahi bence de e, uygulansın eşyaya şiddet. Ee, hiçbir zaman tasvip edemeyeceğim. Umarız bilgisayarla... Çünkü Amerika'da bütün adalet sistemi bilgisayar üstünden bizim bir kardeşimize bunu yapan adama bizde en güzel şekilde adamı kimleri nereye götürecek Doğru söylüyorsun aslında. Yarın bir gün bilgisayarlar ele geçirse... Halterleri kaldıran adamlar var ya. Evet. Onların yanına düşürecekler bilgisayarla ateş eden adam olarak. Bak Ondan bakalım. sonra kontrol, kontrol alt olacak. delete. Kontrol alt delete her gece. Adama. Bu arada yeni bir tartışma da başladı. Colorado'da biliyorsunuz yaklaşık bir sene önce şey serbest bırakıldı. Marioano serbest bırakıldı. Hı hı. Onunla ilgili mi acaba bu insanların şey olması falan filan diye hayır demiş uzmanlar. Bu süreçle alakası suç var oron, Suç oranları düştü. Ee, ondan sonra sağlık sorunlarda sorunlarında bir artış gözlenmedi ee, ve insanlar hızla zenginleşti diyerek de onu da eklemişler. Yani bir de şey deseymiş bari. Halbuki bu adam bir tane üfleseydi <gülüyor> bu hiç sinirlenmeyecekti diye de bağlasaydı bari konuyu. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103 Doktöver Radyo'tu deseniz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bant yayında bir ilk gerçekleşiyor ve siz aslında bunu yakaladıysanız izlediniz çünkü periskoptan bahsedecekken dedik ki neden periskoptan bahsettiğimiz o sohbeti periskoptan canlı yayınlamıyoruz. Ama bir taraftan da şöyle bir durum oldu periskop yayınımız. Siz bunları dinlerken aslında çoktan bitmiş olacak. Böyle bir durum kafa karışıklığı, içinden nasıl çıkacağımızı bilmediğimiz bir şey. Oktay Bey ilk önce e, güzel kamera kullanımınızı şöyle seyrettiğimi görmenizi isterim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bu adamın kamera takibi hastası oldun yani. Bravo. Yani şurada bile, şu kamerayı bile İnanılmaz bir derecede takip ediyor. Bu arada periskopun en güzel özelliklerinden bir tanesi de canlı yayında sigara içebiliyor olmanız. Tabii ki sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bir kez daha altını çizerek ve kalın harflerle vurgulayalım ve periskop hayatımıza gireriz şunun şurasında çok yeni bir e, zaman oldu. arada sen evet ben de bir mehumu kaybettim. Portakal başla. suyu demen lazım çünkü şu anda radyoda konuşuyoruz. Radyoda iyi evet. Aa, evet ya portakal suyu portakal suyu diyoruz portakal suyunun zararlarını hepimiz gayet iyi biliyoruz. buradan ilk defa portakal suyunu duyan dinleyicilerimiz varsa portakal suyunun ne olduğunu da gösterelim <gülüyor> sesim gitti mi gitti. radyo için? Evet. Aha da portakal suyu. Ya, yayını takip edeceğimizi şaşırdım çünkü. Nereyi takip edeceğimiz şaşırdım evet, evet. çünkü. Bir yandan canlı de... yayındayız, bir yandan band kaydındayız. Sevgili dinleyiciler plaklar, müzik hepsi bir araya girmiş durumda. Buyurun Oktay ve periskop bir tek sizin telefonunuzda var. Evet ve ee... e, çok memnunum, çok mutluyum. Çok güzel bir teknoloji. 1 Mayıs doğum günüm demiş. İnternist doğum günüsü demiş. Beriççu e, efendim mutlu yıllar diyoruz. Bir kendi gündemimize bakalım sonra mesajlarınızı değerlendireceğiz sevgili dinleyiciler. Evet periskop nedir ve nasıl kullanılır? Kullanılır. Ee, öncelikle periskop uygulaması için kendinize bir e, özel bir marka telefonu almanız çalışan özel bir telefon almanız evet, lazım. iOS'da çalışan özel bir telefon almanız lazım. Ha, Android olanlar bunlar e, mağdur mu olacaklar? Elbette ki mağdur olacaklar. Ama onları da Meerkat diye bir program var. yani Tam olarak karşılıklı. Öyle bir şey mi zaman. var? Meerkat yani. Periscope'un yavanı mı? E, Periskop'un e, sen güzel söyledin yavanı diyelim. Hatta e, bayağı yavanı. Şimdi Twitter hesabınızın olması gerekiyor periskop için öncelikli şartlardan bir tanesi. Twitter hesabınızın kralı var yani Twitter'sı hepimizin Twitter'ı var. Ee, Periskop'u telefonunuza indirip çalıştırdıktan sonra sign in with Twitter ee, başka bir deyişle lütfen Twitter'ınızla giriniz hesabınızla Twitter giriniz Twitter hesabınızı diye. olduğu gibi buraya aktarınız. Aynen abi. Twitter Buralarda çok durma çok güzel mesajlar geliyor çünkü dinleyicilerimizden. Tamam. Neyse periskopla türbünden. Geç geç ikinci maddeye İkinci, i̇kinci madde. madde Periskopla maç yayını yapabilir miyiz? Ha, esas o... gündem maddesi bu zaten değil mi? Evet yani bazı özel e, dijital platformlar bu konuda çok sıkıntı yaşıyorlar. Sevgili dinleyiciler yaparız diyorlar. Yapamayız diyorlar. Yaparız Siz ne yaparız. E, yaparız diyorsunuz ama e, çakallıklar e, tabii ki bunda sınırlı değil. E, bunu bazı dijital platformlar çakallık olarak değerlendiriyorlar. Ya tribünden yayın yapmak o kadar önemli değil de televizyonun karşısına geçip yayınlasan tam yayın kuruluşunun verdiği şeyi yayınlamış oluyorsun. E, tribünden e, ne çekeceksin ufacık kameraya? Yok tribünden kamerayla. de şey olur ya. Ama canım oradaki görüntüden e, bir olur şey olmaz canım? ya. O kadar para vermiş adam e, onun e, o kadar verilmiş parası var yani yazık bir ya. ufacık kamerayla ne çekeceksin tribünden? Yanında e, sağda yana, solda telefonlar bağırın. ilerler. O ufacık kamerayla inanılmaz şeyler abi, yaparsın. Maalesef periskop olduğumuz için mi şu anda kaşlarını oynatmıyorsun hiç? Valla isterseniz oyna tabii. Evet sürekli şey yok yani <gülüyor> kaçıtların <gülüyor> e, o yönde e, istekler de var çünkü ya rahat ol yani periskop vardı işte. Evvalla şey abi biliyorum kamera olduğu zaman birazcık şey yapabiliyor. E, e, bu yani periskop, periskop yabancı değil. Sende pek bir periskop ışığı yok gibi geldi far. Evet şöyle bir periskop ışığı olanlara bakıyorum. Valla üçümüzde de galiba periskop ışığı yok maalesef. Maalesef. Ee, tamam futbolu isterseniz verebilirsiniz ama yarın öbür gün sıkıntı olur. Futbol federasyonuyla papaz olursunuz. Dijital platformla papaz olursunuz. Efendim ben bunlarla mücadele edemem diyorsanız. Ee, yapmayabilirsiniz. İsterseniz de yapabilirsiniz göze alıyorsanız. Ha dersiniz ki ben sinemaya giderim. Sinemada ben periskopla çeker çeker gösteririm efendime söyleyip Amerika'dayımdır. ilk hemen gösterime girdiği andan itibaren ben bunu çatır çatır verin diyorsanız onları da yapabilirsiniz. Ama tabii ki cezasına katlanın. Cezasına sürün sürün sürünmek affedersiniz mapuslarda çürümek istiyorsanız bunları da yapma şansına sahipsiniz. E, görüntüler kayıt oluyor mu diye dinleyicilerimizden soru geliyor. Evet. E, kayıtlar başımıza işe açar mı diyorlar. 24 saat kalmak üzere yükleniyor bunlar, o yüzden 24. Saat. 24 saat içerisinde izlediniz izlediniz, i̇zlediniz, Aa, mi? ben bunu i̇zlediniz. izleyebilir miyim mesela şimdi? Tabi canım izlersin 24 saat içerisinde kaydedersek. Ah çok güzel tamam ha kaydedersen sevgili evet. nichler dikkat buyurun kaydedersen. E, diyelim ki Twitter'da takipçilerinize bir güvenmiyorsunuz. Telefonumuz eksikti şu anda evet. bu yayında. Telefonla da e, telefonla Konuşulmuş çaldı. Oldu. Evet. Telefonla da konuşuyoruz. Kiminle konuşuyor? Ben de, de kalk. Ben de kalk Sen deyim Fahir. E, diyelim ki Twitter'daki takipçilerinize güvenmiyorsunuz ve yayın hakkı ihlali yapacaksınız. İlla ki diyorsunuz ki canınız bir yayın ihlali yapmak çekti. Yayın ihlalinin de tam mevsim ama. Yani tabi bahar He. deyince Nisan bayileri, devşer yayını. Hayır diye. Ortada yuvarlak ekrana tıkladığınızda çıkan ekranda canlı yayının gizli yani şöyle söyleyeyim private veya genel olmasını seçebiliyorsunuz. Private'ı seçerseniz istediğiniz kadar seçiyorsunuz, seçtiğiniz kadar ödüyorsunuz. Ondan sonra Oktay yayın esnasında sağda altta çıkan kalpler var onları açıklar mısın bize? Evet biraz? kalpler bu kalplerin ben ne işe yaradığını bilmiyorum ama Şu anda... bu galiba... Kaç kişi izliyor bize? Şu anda 30 zaman? kişi izliyor. Şu anda bu da kütüphelik. Eyvallah izlerim. iyi, iyi bu rakam kalpler, değil. Bu kalpler insanı iyi hissettiriyor. Benim tek yani işlev olarak şey yaptığım. Kalpler e... atıyor mesela nabız artıyor. kan ne yapıyor? Kalp pompalıyor. Evet, Nereye yani... pompalıyor var. Değil mi Ege'ciğim? Pompalat bir bakayım. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. E, canlı yayın yaptığımızı arkadaşlarımız nasıl öğreniyorlar? Nasıl öğreniyorlar? E, Twitter'dan mı öğreniyorlar? E, şimdi uygulama açıldığında watch sekmesiyle ha. canlı yayında Popülerliği olan. Popülerliği arttırıyormuş şey ha. kalp. Ne, nasıl? geliyor şu an. Ne kadar insan kalp severse geliyor. o kadar Sağ insan olsunlar. şey mi görüyor? Gönderdiğiniz kalplere teşekkürler. Şöyle yapıyorum ben. Ben de kalp gönderiyorum. <gülüyor> şu, şu, şu. O kalbimizi Çok de gönderdik. <gülüyor> periskopu bilgisayardan kullanabiliyor muyuz? Periskopu tabi bilgisayardan da kullanabiliyorsun. Bilgisayardan isterseniz evlerinizden, ofislerinizden. Aa, istersen bilgisayardan, e ben de i̇ster bilgisayardan, ister tabletlerinizden. Tabi canım. Periskop açayım. Tabi tabi. Periskopu bilgisayardan izlemek mi? İzleyebiliyorsunuz. E, bilgisayardan yüklemek bir sevgili izleyiciler. Bu arada vplash isteği var dinleyicilerimizden. Ona uygun bir e, şey yapabilirsek. Tabii. E, müstehcan görüntüler verebiliyor muyuz periskoptan? İsterseniz verebiliriz. Ben şöyle isterseniz şöyle iki Teşekkür ediyorum. Mesela bir müstehcan görüntü. Mesela Fahir Bey'in Göğüsü göğsü ah diyerek mesela. Ama tam görünmedi Fahir. Bence güzel de oldu. Evet, Çünkü yani görülmeyince hayal gücümüz çalıştı. O ne peris, olabilir diye. Periskop'ta zaten şey yani şimdi bu sosyal medyada tam kurallar falan oturmadı ya. Hala. Yani böyle bir sokakta gezermiş gibi takılmıyor insanlar. Başka bir evet. halle takılıyorlar. Eee ...teşekkür ederiz. Ee, o, bu şeyde periskopta da galiba... ...ya oturdu ya da oturmadı ama... ...benim en çok karşılaştığım... E, ...meme meme yok mu meme diye bir soru var. E, meme gerek, var. Gerek meme İngilizce var. gerek Türkçe. E, meme var. Meme istiyorlarsa tekrar... ...ister benim memelerini... ...ister Ege'nin keçi memelerini... E, ...görme şansına sahip olacaksınız... ...ilerleyen dakikalarda. Paralı mı periskop? Biraz Vallahi parasını barda versinler barda oradan. Ben sana söyleyeyim... ...her bir dinleyicimiz... ...şu anda orada kaç dinleyicimiz var bizi takip edelim? Şu ederim? anda 35, 35. seyircimiz var. Herkes 1 lira verse 35 lira belki yani Cemil Maz şey vardı ya, herkes 1 lira verseydi 1 milyon takipçisinden öyle bir şey istemişti Bizde 35 e galiba 35'e gayet güzel. 35... yani Benim kafam karıştı yalnız ya. Yani ne göz. Yaptı ne yaptınız? Evet, ne şu anda Evet. yayını mı yapıyorsun? Ruşen Çakır değilsin sonuçta Oktay. Ama, ama Ruşen abi de şey yapıyor. Karşıya koyuyor. Ondan sonra oturuyor. Ondan sonra oturuyor, orada önünden çatır çatır okuyor yani. O zaman bir ara verelim. Ondan sonra o sırada e, devam edelim mi? Endoskop'a ara vermemize gerek yok. Şimdi şu kaydımızı ara verelim. Ondan sonra bir sonraki bölümü yine periskop tamam, eşliğinde canlı tamam, devam ediyor. Tamam. 103.1 Radyo Türesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 1 Mayıs sabahında yine banttan sesleniyoruz sizlere. Her cuma olduğu gibi önemli konuları konuşuyoruz. Bir taraftan da şu anda konuştuğumuz konuyu periskoptan da canlı yayınlıyor. Duk mu dememiz lazım? Duk. Duk. Duk. Aa, şu anda geldi tekrar. Telefon çalınca kesiliyor ama bir özellik daha çıktı. Ee, devam ediyor mu Yüzey'ne? Ediyor şu an. Yeter <gülüyor> yayınımız devam ediyor <gülüyor> mu? Sitede yayınımız devam yani ediyor. Telefon çalınca kesiliyor ama sonra kaldığı yerden aynen devam. Aynen devam etsin. Bir taraftan periskopumuz açık bir taraftan da zihnimiz açık. En önemlisi de en bu. En önemli şey. Çok önemli bir soru. Dinleyicilerimizden bugüne kadar çok fazla soru geliyordu bu konuyla ilgili. Bunun cevabını alalım dedik, araştırmasını yaptık, takipteyiz dedik ve takip mesafesini koruduk. Otobur bir hayvan, başka bir otobur hayvanı 20 sorusunun cevabını arıyoruz. Maymunlar otobur diye mi geçiyor, otobur diye mi geçiyor? Maymunlar bizde 3 aşağı beş yukarı aynı olduğu için bulduğu zaman İskender'iniz. Sigara bile yapalım. içen hayvan düşününce yani, sigara doğru. Sigara içiyorsa... deve aktar. de sigara içiyor, demek ki etobur... Etobur. Yani bulursa ne bulursa onu götürecek bir hayvan. Kenya'da bir çiftçi çiftliğinde bir olaydan bahsediyor. Ee, vallahi nasıl bir çiftçi onu bilmiyorum. İneklerden birinin aldaki koyunları yemeye başladığını söylemiş. Hmm. Ee, ülkenin güneyindeki Nakuru'da yaşayan e, sevgili çiftçimiz Charles bir sabah koyunun inek tarafından önce boynuzlanarak öldürüldüğünü keşfetmiş. Hayvanın yeterli beslenmediği için koyuna dadandığı düşüncesi... E, ...hasıl olmuş beyefendi de Charles Bey de. Çok özür dilerim Charles Bey'in hayvanın yeterli beslenmediğini... ...bilmesi zaten burada suçluyu göstermiyor mu? İneğin suçu yok. İneğin ben suçu bunu yok. biraz yetersiz besleyeyim bakalım koyunları yiyecek mi demiş. Yani... Onu fark eder fark etmez de otun samanının suyunu, yoncasını falan Bol vermiş Bol vermiş Ama, Ama Abanmış Etin tadını alan hayvan durur mu? E, Valla hakikaten otoburların en büyük sıkıntısı etin tadını almamış olmaları Bilgi Hanım Interstellar e, yayınından bize cevap vermiş Diş kesmez diyor Diş kesmez Nasıl kesmez? Aa, doğru çünkü e, şeylerde hep öğütücü şeyler var yani Ama sen yo, önde gene pişirirsen... Şey yok mu ya? Kesici diş yok mu inekte? Yok canım kopartıcı, Şeylerin kopartıcı. Doğru doğrusu... O zaman bir atı Siz sizi bakalım ya bak at şöyle ete diye bir şey var, eşek var evet, Bir de bunların asırması. bir ölüm dönüşü dedikleri bir şey var. Timsahlarda olan şey aynı zamanda evet. e, otobur hayvanlarda da oluyor. Mesela at hız ısırır ısırdıktan sonra koparmak için olduğu yerde 180 derecelik bir dönüş yapar. 360 derecelik dönüşlerle o parçayı e, koparır. Şimdi e, arttırmış arttırmasını ama hakikaten etin tadını alan inek bir daha vazgeçememiş. Şimdi sana mesela ömür boyu prasa verdiler. Evet. Bir gün sen prasa gelmiyor, öbür gün gelmiyor. Yanında da Oktay var. Evet. Oktay da bir taraftan prasasını yemeye devam ediyor. Sen diyorsun ki ben bu Oktay'ı yiyorum. Evet. evet. Ben ertesi gün geldim. Allah prasa vermeyince Fahir Oktay'ı yedi. O zaman ben bu adamın pırasasını bol tutayım desem bile. Sen Oktay'ın tadını aldıktan sonra beni yemez misin? E, Oktay'ın tadını alan ondan sonra Ege'nin tadına bakar. Ondan sonra sırasıyla Allah ne verdiyse Bence yani. Bence de o. İki dakika sohbete giremedim hemen beni mi yine kurban et? Beni de, de yedi. Yani pırasa mı Oktay mı diye sorayım o zaman. hayvanların en büyük şeyi Allah'tan hakikaten etin tadını bilmiyorlar. Valla bilseler şimdi şeyleri o kadar bakıyorsunuz sokak köpekleri var bilmem neleri var kediler var bilmem neler var. Sokak... Sen mesela bir sürü koyunu düşün. da. Binlerce işte koyundan oluşan sürüler var. Bunların et yediğini düşün. O çobanı var ya dakikasında böyle lime lime lime, lime, lime, lime alırlar yani. Bu... Bir de onları da beslediği zaman et yetiştiremezsin. Ha zaten o... et için besliyorsun hayvanı. Kendi kendini yedikten sonra ne, bu, ne anladım ben bu işten? Ve yamyamlığa da giren yani bir taraftan. İneğin özelliği inek denen makine. Otu ete dönüştüren bir hayvan değil mi? Çok güzel söyledin. Çok güzel e şimdi bu tanımladın. İçi ete dönüştürüyor. Çok ciddi verim kaybı olacağını düşünüyorum ben. Ve etin kilosu bugün bonfilenin kilosu 58 lirayken hangi makina 58 liraya yapılmış e, bir ürünü sana dönüştürebilir değil mi? Dönüştüremez. Öyle olamaz. Dönüştüremez. 58 yüzden yediğimiz bonfileyi bilir. yarın öbür gün 158 liradan yeriz. Sıkıntı olur. O yüzden otoburların et yemesini hiç tasvip etmiyoruz. Bence yani, yani ben çok dahil olamadım e, sohbetinize tekrar e, özür dilerim ama yani şunu e, içeriden biridir gibi geliyor bana o koyunları şey yapan. Yani, bence, suçu, ineğe atan, tabii, suçu ineğe atan içeriden, ben içeriden biridir. Ben adım, çiftçinin. Çiftçi, çiftçi bile olabilir çiftçinin, mağdurum ben efendim diye. oğlundan ben şüpheleniyorum gerçekten tam semis e, ve e, kanlı canlı bir çocuk. Yani ineğini beslemeyen adam oğlunu da çok beslemeyecektir büyük ihtimalle. Buna şaşırmam ben. Çocukta köfteyi nereden bulacak? Koyunu yiyecek. Suçu iğne atacak. Çiftçinin büyük oğlu, e, şey de küçük oğlu çok haylas. Okumayacağım demiş diyelim. Ve bu da bu... Bir dakika son şeyimiz mi bu bizim bu şu an? Bu son anda? sekansımız artık. Son, son sekansımızın bedasını mı yapıyoruz? Bedasını yapıyoruz. Vedalar asla Veda, tükenmez. Yeniden yapalım. merhaba demek için bir kal gerekir. Sevgili dinleyiciler, Cuma günü bunlar konuşulacak. Şimdiden biliyorsunuz eğer bu Periskop yayını izlediyseniz. Ha birazdan şöyle bir espri olacak. Birazdan inekler otlardan falan bahsedecek diye yanınızdakilere hava atabilirsiniz diyelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim hepinize. Önümüzdeki pazartesi yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. mükemmel bir gün olacak.